Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bugün Deniz Aşırı programı Koyu Mavi olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Deniz Fak'ın akvaryumunda Koyu Mavi olsa ne iyi olur dedik ve bunu denk getirebildik buluşmayı. Evet Gülçin Orgun bugün konuğum. Koyu Mavi olduğundan anladığımız gibi defalarca burada bir arada olduk ama bugün yayın yapmak kısmetmiş Evet evet ben büyük bir heyecanla bekliyordum hem e, akvaryuma yeniden gelmeyi, denizin akvaryumuna yeniden gelmeyi hem de e, bu yayını yapma fırsatımız olur diye de çok heyecanlanıyordum. Çok sevinçliyim o yüzden. <gülüyor> ben de öyle. Programa da Koyu Mavi Seçkiden bir örnekle başladık. Albatros topluluğundan Seashell Secrets isimli. Parçayla başladık. 1970'li yıllardan bir parçaydı. Tabii Gülçin adaya gelirken bir seçkiyle gelmiş. E, o seçki aslında buraya ne kadar uygun ve bize ne kadar uygun olduğu anlaşıldı hemen. Ve bugün o zaman bir program yapalım dedik. Bir arada ki Açık Radyocu olarak Açık Radyo'nun atlattığı zor günler içerisinde bir arada tüm dinleyicilerimize sizin seçkilerinizden, benim elememle program hazırlıyoruz. Bir yandan da ben şarkılarımı alıp geldim. Tabii denize yaklaşırken, denize gelirken hem de denizin yerine gelirken hem fiziki olarak deniz burada dalga sesi de belki duyuluyordur. Biz şu anda açık havadayız bu kaydı yaparken. Deniz şarkıları denizle ilgili denizin bana çağrıştırdığı şarkıları getirdim ve sonra konuşurken fark ettik ki galiba birçoğu senin de hayatına değmiş, sende de iz bırakmış ya şarkıları seslendirenler ya konuları itibariyle şarkılar olmuş. O yüzden o da benim çok hoşuma gitti. Çok o da ayrıca heyecanlandırdı. Evet zaten ortak şeyler dinliyoruz aslında evet. dünyadaki şarkı hazinesi hepimizin bir şekilde meşreplerine göre ki açık radyocuların herhalde aynı sandıklara baktığını sanıyorum ortak gerçekten Albatros da onlardan bir tanesiydi Seychelles Secrets de dediği gibi şarkının sözünde siz deniz kabukları beni biliyorsunuz. Ben deniz kabuklarını biliyorum diyor. Gerçekten bütün deniz kabukları bizim burada büyümüş bir insan olarak deniz kabuklarıyla tanışıklığımız. ilk onlarla birçok merakı geliştirdiğimiz evet. hal. Bir arkadaşımız işte en yakın arkadaşım panayot panayot ovalının 7 tane yeni deniz canlısı türü ha, bulduğu e, ilginç, bir yere oldu. kadar ilerledi O evet yani siz onu program olarak biliyorsunuz biz gerçek hayatta gerçekten, gerçekten. E, onu ben yaşıyoruz ben çok heyecanlandım gerçekten çok o gözle bakınca da bambaşka bir dünya gerçekten benim için sadece kulağıma dayayıp denizin sesinin geldiğini hissetmek e, akustik bir olay olsa bile bunu yapmak gerçekten denizin sesini duyduğumu hissetmek Denizden çok uzak bir yerde evde bile bunu duymak çok heyecan vericiydi. Bir de bunları inceleyen bir insanın bu kadar yakınında olması, onunla konuşma fırsatı bulman çok güzel gerçekten. Evet. Neden koyu mavi koydunuz programın ismini? Ne kadar deniz aşırıya da ne kadar güzel yakıştı bu arada? Ya değil mi? Öyle de bir denklik oldu gerçekten. Koyu Mavi ben aslında Açık Radyo'dan önce başka bir radyoda ilk defa böyle bir programcı, radyocu olmayı denemiştim. Bir, bir buçuk sene kadar. Orada o ismi verdiğim yer orasıydı. O zaman da daha çok bu Mavi Blues yaklaşımıyla, onun çağrışımıyla işte Mavi'nin hüznüyle biraz denize düşkünlüğüm sebebiyle, denizle bağlantılı olmasıyla öyle o fikir ortaya çıkmıştı. Biraz da bu koyu mavi hani deep blue gibi İngilizceden tam çeviri belki ama benim için biraz daha farklı sebepler de buldum sonra. Ben hep gök kuşağının renklerinde hep çok severim. Sonra her rengi barındırdığı için gökkuşağı fikrini çok severim. Orada da baktım şey dikkat ettiğimde yeşille menekşenin arasında tam durduğunu tespit ettim. O da böyle bana çok hoş geldi. Açık radyoya gelince bu daha da güzel oldu. Yeşile, yeşile yakındıran bir renk olması koyu mavinin kırılan ışıkta. işte o kırılan ışık fikri böyle o da birazcık melankolik bir şey. Hani ışığın kırılması ama e, biraz benim çaldığım şarkılar e, koyu mavi şarkılar dedi fikir. Aslında birazcık da e, kırıklıklar da içeriyor. Hayata karşı da belki biraz e, bu kırıklıklardan e, kırgınlıklardan e, çıkma, kurtul. Baş etme, hayatla hem hal olup hem de güzel duygularla birlikte açık maviye doğru da bir yandan açık radyo bağlantısı da oradan melankolinin açılıp hafifleyip ferahlaması gibi. Başta bunları düşünmemiştim ama sonradan böyle bir... <gülüyor> <gülüyor> düşünceler ortaya çıktı zamanla. Evet. Tabi her zaman hedef değil yol güzeldir. <gülüyor> öyle, biraz öyle. <gülüyor> her zaman evet. öyle. Şimdi de tam denizin ortasında, adada, evet, evet, evet, denize evet, de evet. çok yakın bir yerde evet. bunu yapıyoruz. Hatta tekne seslerini muhtemelen dinleyicilerimiz Gelin rüzgar de, sesiyle doğru. birlikte geliyor. Bugün rüzgara da değineceğimiz şarkılar çalacağız. Albatros'la başladık dedik programa. Şimdi bizden bir şarkı çalalım. Fikret Kızılok'un zaman zaman albümünden Oysa Ben isimli parçasını dinleyelim. Bu parça bir deniz parçası tabii bir yandan. Baktığınız zaman Fikret Kızılok ifle olmaz bir denizci evet, bir yandan ee, çok ilişkili denizle ilişkili, dünya ile ilişkili birisi aslında. Çok enteresan. Türkiye'de müzik yapan insanlar arasında en sevdiğim insanlardan bir tanesi Fikret Kızılok. ...her zaman çok özel bulmuşumdur ve... E, ...hayatımızı da hakikaten... ...her zaman etkilemiş birisidir. Bu adada büyümüş birisi olarak... ...Fikret Kızılok'un bu albümünde... ...zaman zaman albümünde... konturbasları Günnur Perin çalar. İstanbul ile Senfoni Orkestrası'nda... konturbasçısıdır Günnur Perin, Günnur Baba derler. Orkestrada herkes... ...çok iyi bir kontürbassçıdır. Ve hakikaten müzik aşkıyla... ...yanıp tutuşan insanlardan bir tanesidir. Biz burada büyürken... Onun oğlu Mustafa Perin, o da İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın kontür basçısıydı. Babadan oğula geçiyorlar. İşte İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda, Opera Orkestrası'nda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndaki müzisyenlerin geçmiş yıllarda genelde babadan oğula geçen, hakikaten yetenekle ve liyakatle geçen bir enstrümancılık devirleri söz konusuydu. Babası da kontürbazçıydı, oğlu da kontürbazçıydı ve onlar adaya gelirlerdi. İstanbul Devleti Senfoni Orkestrası'nın çok büyük bir bölümü, 1980'li yılları ben hatırlıyorum çocuk olarak ve o yıllarda hep Bozcaadadalardı. Biz de 80'li yıllarda Onların kardeşleri olarak, küçük çocuklar olarak <gülüyor> e, etrafımızdaki abilerdi onlar. Ve biz güzel. bütün müzik kültürünü e, onlardan edinmiştik. Ben çok yıllar sonra bunun Günlür Baba tarafından çalındığını bu albümin öğrendim. Ve onun o olduğunu bunu öğrendikten sonra Mustafa abiden öğrendim. Babam çalıyor o albümde diye evet. anlatmıştı. Çok etkileyiciydi gerçekten. Bu hikayeyi de anlattıktan sonra Fikret Kızılok'tan Oysa Ben isimli Zaman Zaman albümünden parçasını dinleyelim. Evet çok güzel olur. Dinliyoruz. Thank you.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 Yarında. Mavi bir gök pamuk gibi bulutlarda Dudakların, dalgaların tuzunu tadıyordu Ve güneş tatlı tatlı tenimi yakıyordu Oysa ben yaşanmamış sevda Yarım kalmış duygularda Ve çığ tutmuş umutlarda 95.0 Açık Radyo'da Gülçin Organ ile Koyu Mavi bir Deniz Aşırı yapıyoruz. Deniz Aşırı'da nefis müzikler dinliyoruz bugün. Fikret Kızılok, Oysa Ben isimli parçasını dinledik. E, Zaman Zaman albümünden. E, bugün dinleyicilerimiz için nefis müzikler seçtik diye söylemiştik. Denizi ilgilendiren, rüzgarı ilgilendiren değil mi şeyler evet, evet, seçtik? Hep, evet, evet, hem Koyu Mavi hem... Deniz hem deniz aşırı evet. hepsi birlikte deniz şarkılarımız var. Evet ve bir yandan da Rüzgar var. Rüzgarı evet. da duyuyor herkes. Sesi geliyordur mutlaka. Evet. Işte... Bozcağı da rüzgarsız olmuyor değil mi? Olmaz. Rüzgar, Troya'nın kazı başkanı Rüstem Aslan, profesör doktor Rüstem Aslan bu programda şunu söylemişti. Troya'ya zenginliğini... Rüzgar getirdi demişti. Ne Troya limanına e, yanaşan gemiler, onlar işte bir ticareti sağlıyorlar. E bir yandan onlar batıyor, batıklar oluyor, başka şeyler oluyor. Başka bir canlılık getiriyor. Rüzgar sığınmayı sağlıyor ve dolayısıyla o kenti büyütüyor, varlıklı hale getiriyor. Ve kritik bir yerde olduğu için de onu vazgeçilmez, tartışılmaz bir üstünlüğe doğru taşıyor diye anlatmıştı. Rüzgarın tabii bir yandan da böyle bir önemi var. Çok çok güzel bir betimleme. İlk defa duydum ve çok hoş gerçekten. Evet. Galiba bu rüstemin betimlemesi de değil sanıyorum. Manfred Korfman'ın Hı, öyle, betimlemesi öyle diye işte, hatırlıyorum hiç. Yanılıyor olabilirim Bunu Rüstem Aslan'a mutlaka soracağım <gülüyor> Bunu sen mi söylemiştin yoksa Manfred Kofman <gülüyor> mı söylemişti diye evet. O En doğrusunu o söyleyecektir ee, Belki bunu Rüstem Aslan'la Yaptığımız programlardan hatırlayan Dinleyicilerimiz kim bilir Belki olabilirdi Şimdi tabi bir yandan rüzgar sesini de duyuyor dinleyicilerimiz. İsterseniz bir rüzgar parçası dinleyelim. Evet, benim getirdiğim şarkılardan biri gerçekten ama hiç düşünmedim Bozcaada'nın rüzgarını bu şarkıyı yanımda getirirken King Crimson'ın I Talk to the Wind isimli şarkısı gerçekten çok uygun düşecek Bozcaada'nın rüzgarına. Evet, King Crimson zaten müthiş bir topluluk. Bu parçayı da King Crimson'dan dinliyoruz. Meftunu olduğumuz bir başka bir topluluk. Rüzgar parantezinde konuşuyoruz burada. Parantezi herhalde en iyi yansıtan parçalardan birisini dinleyerek devam ediyoruz. I Talk to the Wind. Set the straight man To the late man, where have you been? I've been. Açık Radyo'da koyu mavi bir deniz aşırı yapıyoruz. Güzel müzikler dinlemeye ve sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gülçin Orgun'la birlikte. King Crimson'dan dinledik. I Talk to the Wind parçanın ismi. Nefis bir parçaydı. Tam rüzgar parantezinde konuşuyoruz dedik. Evet burada duyduğumuz rüzgar sesine karıştı gerçekten. Evet. <gülüyor> Şarkı. Evet Pink Floyd ve King Crimson bizim hala da benim için işte Pink Floyd ve diğerleri, King Crimson ve diğerleri diyebileceğimiz kadar müzikte önemli bir yerde duruyorlar. King Crimson ve Pink Floyd bir okul gibiler hakikaten. Bir de programın sonunda çalacağımız bir grup var. Belki fırsatımız umarım olur. Sohbeti uzatmazsak ama bunları da anlatmadan geçemeyeceğim. King Crimson ve Pink Floyd için bir denklem yazmıştım ben. O Roll dergisinde de yayınlanmıştı Öyle bir mi? tarihte. <gülüyor> i̇şte şey, 40 Crimson, 1000 Floyd, <gülüyor> 1000 Crimson, Hint Floyd, Beş Crimson Kaç Floyd diye. <gülüyor> çok güzelmiş. <gülüyor> bir şey. Evet tam yani böyle bir denklemi de vardı. Sorunun cevabı da çok bilinen bir cevap değil. Bu da burada kalmış olsun. Rüzgarla hakikaten biz de konuşuyoruz. King Crimson da belli ki konuşuyormuş. Evet o kadar güzel parçalar getirmişsin ki yani hayatımızın her döneminde önemli başucu eserlerimiz. Hep, yani e benim tamamen tesadüfen de Diyeyim hani kendi dünyamdan seçtiğim şeylerin bu kadar denk düşmesi senin de hayat hikayende belli yerlere oturması çok güzel oldu gerçekten. Yavuz Çetin olması olmazdı. E, Yavuz Çetin'in e, Sahil isimli bir şarkısı var. E, hep Yavuz Çetin'in adı geçince bile burnumun direği sızlıyor. E, ama bu şarkıyı da çalmadan olmaz diye düşündüm. Bir yaz sonu şarkısı bu. E, yaz bittikten sonra sakin bir sahile anlatıyor. E, çok severim ben o şarkıyı. E, onun için yanımda getirmiştim. Ee, sen de meğerse ben de çok seviyorum Yavuz Çetin, Kerim Çaplı'yla ne hikayeler varmış evet, sen de bunu evet. getirince. E, bizim arkadaşlarımız da onlar, On, e, onlar. Her ikisini de kaybettik. E, Yavuz'unki çok zamansızdı. Hani her şeyin sıralısı olsun bir şeyler vardır ya. Bence Kerim abininki de öyleydi. Kerim Çaplı da, Yavuz Çetin de onlar birlikte çok müzik de yaptılar. Hep birlikte de hep müzikler yaptık. Bizim evimizde yaptık. Çok yani görüştüğümüz insanlardı, bir arada olduğumuz insanlardı. 90'lı yılların kahramanlarıydı bir yandan. Ki Kerim Çaplı herhalde 60'lı yıllardan itibaren o evet, kahramanlığını evet. hiç doğru, bırakmamış doğru, birisidir. Doğru. Yavuz Çetin daha gençti tabii. Hep çok iyi hatırladığımız öyle. ama içimizde hep bir buruklukla da hatırladığımız insanlar bir yandan. Sahil parçası da bir yaz sonu parçası olması bile aslında o burukluğu içeriyor. Gerçekten öyle. İçeriği de biraz öyle. Öyle. Evet orada da. Demek ki biraz o karanlık yerden de bakıyorlar dünyaya. Bir yandan öyle bir tarafı da vardı. Çok yüksek duygular yaşayan insanlar. Biraz da galiba kendi kendini de böyle sürekli keskin sirke diyelim. Hani küpüne zarar evet, veren öyle. türden bir keskin sirkeden de bahsediyoruz galiba. Müthiş bir çağlayan gibiler. O çağlayan hiç durmayacaktı belli ki eğer yaşasaydı. Müthiş akışkan bir enstrümancıydı bu arada. Şahane bir şey sahiden. Bu güzel parçayı dinleyelim. Sonra sohbetimize hem de güzel seçtiğin müzikleri dinlemeye devam edelim. Tamam dinleyelim. Yavuz Çetin'den dinliyoruz. Parçasının ismi Sahil. Sahil sakin ve sessiz Motel ışıkları durgun deniz Karşıda bir balıkçı teknesi Kırık dökük iskele Sıcak günlerin yorgundu üzerimde Umutsuzluk görünürde Henüz batan güneşin özlemi <gülüyor> Bu yalnızlık çekilmez gibi Sahil sakin de sessiz Güneş ısıtmıyor artık tenimi Sonunda yağmurlar geldi Bu kumsaldan göçmek vakti Sıcak günlerin yorgunluğu üzerimde Umutsuzluk görünüyor Henüz batan güneşin özlemi hmm, hmm, hmm. Ve bu yalnızlık çekilme Güz batan güneşin özlemi hmm. Ve bu yalnızlık çekilmez gibi Açık Radyo'da Koyu Mavi Deniz Aşırı'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yavuz Çetin'den dinledik yaz sonu şarkısını. Sahilde şarkısının ismi. Parçayı çalmadan önce de parçayla ilgili konuşmuştuk. Ne kadar güzel bir ses değil mi? Ne çok, kadar güzel. Çok. Gitarının sesi ayrı. Kendi sesi ayrı. Beste müthiş. Müzik ya yani, gerçekten. Evet, evet. Samimi bir müzik. O da herkese geçiyor zaten. O yüzden bir efsane olarak anıyoruz kendisini her zaman. Birden program çok hızlı aktı. Programın yarısını neredeyse harcadık gibi oldu. Çok vakit kaybetmeyelim. Çok parça seçtik. Belli ki hepsini çalamayacağız. Şimdi ne dinleyelim? Şimdi ben Tom Bates'li bir şarkımız vardı. Ee, onu atlamayalım diyorum. <gülüyor> Tom Bates benim için çok kıymetli. Koyu Maviye ilk başladığım zamanlarda hep tematik yapmaya çalışıyorum genellikle. Bir konusu oluyor. Ee, ama her programda bir Tom Bates şarkısı bulup onun o temayla ilgili... E, şarkılarını denk getirip çalıyordum. Sonra bu biraz fazla zorlamaya başlayınca e, Tom Waits'te e, arada bir buluşuyoruz. Her programda çalmıyoruz artık. O, onu, o günleri de hatırlatmak için Tom Waits de olsun dedim ama bir yandan da deniz şarkısı, denizci şarkısı olsun dedim. Hal Wilner'ın yapımcılığını yaptığı bu e, deniz şarkıları, korsan şarkılarından oluşan bir Rogues Gallery şarkı. E, çift albümleri var. Bir de sonra Son of Rob Gallery çıkmıştı. Ee, orada böyle bütün büyük müzisyenleri e, bulup hepsiyle e, korsan şarkılarını yeniden yorumlatmış Alviller. E, Tom Waits de bunlardan biri ve onun yanında da Keith Richards <gülüyor> yol arkadaşı olarak denk düşmüş. Tam. <gülüyor> Güzel bir birliktelik olmuş. Onlar bir İrlandalı denizcinin bir aslında bir nehir yolculuğu eğer yanlış bilmiyorsam denize bağlanıyordur belki onu da çok iyi bilmiyorum. Denizci şarkısı olarak söyleniyor ama bir kızıl derili şefi Shinando isimli kızıl derili şefinin kızına aşık olan bir İrlandalı denizcinin şarkısı diye de bir söylenti var ama başka bir sürü söylenti de var bu şarkı ile ilgili ama denizcilerin bunu e, iş şarkısı olarak söyledikleri kısmı kesin. E, nereden çıktığı tam olarak e, net değilse de o şarkıyı da çalalım istedim. E, Shenando şarkının adı. Keith Richards'la Tom Waits e, birlikte seslendiriyorlar. Shenando <Gülüyor> mighty river Abi, Deniz Aşırı'nın son bölümüne geldik. Kate Richards ve Tom Waits'ten dinledik. Bir korsan şarkısı dinledik. Shenando parçanın ismiydi. İki büyük serserinin o büyük serserilik yapan korsanların şarkısını söylemeleri de hakikaten manidar olmuş. Yıllar önce Tuncay Kurtiz'in konuk olduğu Deniz Aşırı programında Tuncay Kurtiz şöyle demişti. Amerikalıları dedi ikiye ayırırım. Tom Waits'i bilenler ve sevenler. İkinci grupta bilmeyenler ve sevmeyenler, tanımayanlar <gülüyor> <gülüyor> diye <duymamıştım> e, ayırmıştı. <gülüyor> Türkiye'de de herhalde olsa olsa bunun karşılığı Erkan Oğur'dur demişti. Aa, ee, gerçekten çok güzel. Böyle bir şey söylemişti. Biz de koyu mavinin Tom Waits hassasiyetini <gülüyor> çok iyi anlıyoruz yani gerçekten. Evet, evet. Bir Erkan Oğur. Aslında Yavuz Çetin Erkan Oğur'un birlikteliği de bir dünya diye muhteşem bir sözsüz parçaları vardır. Ee, bu programı dinleyenler lütfen bu program bitince de o dünyayı bir dinlesinler. Hem Erkan Oğur'u hem Yavuz Çetin'i hem Tuncel Kurtiz'i evet. hepsini anmış olalım. Evet. Hepsine selam olsun buradan. Bu arada Erkan Oğurla Yavuz Çetin'i İstanbul'da Luti'ye Ekrem Özkarpat'ın gitar atölyesinde bir arada dinlemiştim. Ne kadar ee, güzel. Çok akustik bir şeyler deniyorlardı. Bir konser için bir şey için değildi ama e, ikisi de kendi enstrümanları olmayan e, başka gitarları denerlerken bir arada çalmışlardı. Müthiş. E, çok etkileyiciydi gerçekten. E, hiç unutamadığım anlardan bir tanesiydi. Sana şunu sormak istiyorum, Koyu Mavi'nin Deniz Aşırı tecrübesini, deneyimini nasıl da diyeyim ya da? E, deniz Aşırı'ya konuk olmak e, benim için çok heyecan verici Çünkü Deniz Aşırı programı benim e, birçoğunu dinlediğim, e, yüzde vermesem iyi olacak çünkü sayılarla aram çok iyi değil, <gülüyor> e, birçoğunu dinlediğim bir program. E, ben sabahları açık gazeteyle başlıyorum radyom açık zaten evin üç odasında radyo var şu anda üçüncüyü de daha iki hafta önce almıştım telefonumda da var zaten ama e, sabahtan öğlene kadar mutlaka dinliyorum deniz aşırı da saati itibariyle o kuşağı zaten denk düşüyor ve çok severek dinliyorum. E, Deniz Aşırı'ya bir fiil konuk olmak, Bozcaada'nın rüzgar sesine karışan şarkılar çalmak, dinlemek hep birlikte çok büyük bir keyifti benim için. Çok mutlu oldum. Biz bir araya geliyoruz zaman zaman ama kayıt yapmamıştık evet, şu ana evet, kadar. Kayıt kayıt evet, kayıt Bir kayıt yapmaktık gerçekten evet, evet. çok zevkliymiş. Çok keyifli. Yani açık Radyo'nun hakikaten değişik badireleri atlattığı bir dönemde bir aradayız. Açık Radyo'nun susturulamayacağına eminiz susturulamaz yani Açık evet, Radyo. Evet. Buna da eminiz. Ve biz iki Açık Radyo programcısı olarak bir programa katılmış olduk. Bir arada katılmış olduk ve umarım dinleyiciler de bizim aldığımız keyfi almışlardır, zevki almışlardır diye evet. düşünüyorum. Evet. Açık Radyomuz her daim sesini duyursun. Hep birlikte, her zaman her yerde, evimizin içindeki çeşitli radyolardan, telefonlarımızdan veya her nereden dinliyorsak dinleyelim, dinletelim. Açık Radyomuz hep açık kalsın. Evet. Bu bu rengin bu merakın bu sevginin bütün bu güzelliklerin asla susmaması gerekiyor susturulamaz Açık Radyo susturulamaz diyerek programı bitirelim. Koyu Mavi Deniz Aşırı'dan. Herkese de selamlar, sevgiler diyelim. E, programda son parça olarak benim de o e, programın başından beri anlattığım, hani burada büyümüş, Bozca'da da büyümüş bir insan olarak yıllar öncesinden bir ortaokul öğrencisiyken, buradaki işte Devlet Senfoni'den abilerimizin ya da çok böyle odyofil bir koleksiyoncu bir ekip de vardı burada. O zaman internetin olmadığı dönemde çok derin bilgiler gerçekten bunlar ve bu bilgilere genç bir çocuğun ulaşabilmesi mümkün değildi. Fakat o Walkman döneminde yani 80'li yıllardaki çılgın Walkman çağında bu müzikleri keşfetmiş insanlardan biz çok böyle kolay yol, yoldan edindik bu bilgileri. Yani Rönesans'ta bu topluluklardan bir tanesiydi. Devrinin hakikaten King Crimson ve Pink Floyd ile ilgili söylediğimiz gibi Rönesans'ta o topluluklardan bir tanesidir. Bunlar okul gibi topluluklardır. Hem müziğini dinlerseniz okul gibi bir, çok yararlıdır bir yol gösterir. Ciddi bir teorik müzikli fikirler verir insana. Hem de eğer müzisyenseniz zaten o bir konservatuar gibidir. Teorik olarak olağanüstü metotları içeren ve çalışmaları içeren nefis müzikler üretirler. Senin getirdiğin arşivde Rönesans'ı görmek bana o kadar mutluluk verdi ki ve yıllardır dinlemiyordu. <gülüyor> Bugün ne güzel denk düşmüş. Evet gerçekten öyle. Kalbe dokunan parçalar getirmişsin. Çok çok mutlu oldum. Umarım bu güzel parçalardan dinleyicilerimiz de mutlu olurlar. Programın sonunda renesans topluluğundan dinleyeceğiz. Koyu Mavi Deniz Aşırı programının sonunda parçalarının ismi Sound of the Sea olacak. Tam bizim programımıza da uygun olduğunu düşündüğüm şahane bir renesans parçasıyla bitireceğiz. Gülçin çok teşekkür ederim ben çok teşekkür ederim. Pek bir mutluluktu benim için. Benim için de öyle. Umarım yakın zamanda ben de bir arşiv getirebilirsem sana. Çok Koyun sevinirim. Mavi'de Mutlaka bekliyorum koyu <gülüyor> Oluruz. Belki sen yine buraya gelirsin ve daha önce bir deniz aşırı daha yaparız. Çok o da güzel olur. olur. Çok güzel olur. Evet. Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de yeni bir deniz aşırı programında buluşuncaya dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.